Merhaba, küresel iklim değişikliği meyve ağaçlarının dengesini bozmaya devam ediyor. Mersin'in Mut ilçesinde bazı erik ağaçlarının çiçek açıp meyve verdiği görüldü. Meyve üreticisi Durmuş Ali Çungur, bahçesini gezdiği sırada bazı erik ağaçlarının çiçek açtığını ve meyve verdiğini görünce şaşırdığını söyledi. Erik ağaçlarının bu zamanda tekrar çiçek açmasının normal olmadığını ifade eden Çungur, ''25 yıldır çiftçiyim, böyle bir durumla ilk defa karşılaştım.'' Normalde Mart ayında çiçek açan erikler bazen erken uyanıp Şubat'ta çiçek açıyordu. Ekim ayında çiçek açtığını ve meyve verdiğini hiç görmedim dedi. Mut Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik ise ilçede Şubat ayında yaşanan don olayından dolayı bazı ağaçların ilkbaharda uyanamadığını söyledi. Çelik ilkbaharda uyanamayan ağaçlar sonbaharda havaların iyi gitmesiyle mevsimi ilkbahar sanabilir Baharları şaşıran ağaç sonbahardayken ilkbahardaymış gibi uyanıp çiçek açıp meyve vermiştir. Ağaç baharları şaşırmıştır dedi. Tayland'da yaşanan sellere karşı ülkenin birçok bölgesinde kuraklık alarmı veriliyor şimdi de. Phitsanulok şehrinde Nan Nehri'nde en sevilen turistik aktivite olan yüzen restoranlar kuraklık sebebiyle karaya oturdu. Restoranların yanı sıra Tayland nehir hayatı denince akla gelen bambu evleri de Artık suyun üstünde değil, karada. Afet Koordinasyon Merkezi bölgedeki Ekatotsarot sarot Köprüsü'nün altından geçen nehirde yaptıkları ölçümde su seviyesinin 60 cm olduğunu rapor etti. Yapılan açıklamada su seviyesinin daha uzun süre bu şekilde kalacağı belirtilirken hem bölge halkı hem de turizm sektörünün bu durumdan kötü etkilendiği vurgulandı. Afet Koordinasyon Merkezi ayrıca nehirdeki parselenmiş alanlarda balık yetiştirenleri ise balıklarını alıp, Özel havuzlarda ya da daha derin sulara aktarmaları konusunda uyardı. Yoksa bu balıklar ölebilir. Norveçli petrol devi Statoil'un Yeni Zelanda kıyısında 15 yıl boyunca Petrol çıkarma izni almasını Greenpeace aktivistleri protesto etti. 26 aktivist Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde düzenlenen Statoil sponsorluğunda bir yemek davetine kendilerine sözde petrole bulayarak katıldı. Yeni Zelanda'da bulunan Ahipara sahili boyunca deniz petrolü çıkarmak için izin alan Statoil'un okyanustan 1000-2000 metre derinliğinden petrol çıkaracağı düşünülüyor Greenpeace üyeleri 15 yıllığına yapılan bu petrol sözleşmesini protesto etmek için Auckland Müzesi'nde gerçekleşen Stite Oil petrol zirvesi yemeğinin girişinde petrole bulanmış bir şekilde simsiyah dizildi. İsveçli Perakende Mobilya şirketi, Ikea, sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde 8 Avrupa ülkesinde daha güneş paneli satışı gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket geçen yıl Birleşik Krallık'taki 18 mağazasında pilot olarak güneş elektriği kiti satışına başlamıştı. Uygulama kapsamında kurulum dahil olmak üzere, 20 bin lira civarında satılan kitler içinde toplam kurulu güçleri, 2.88 kW olan 18 güneş paneli, inverterler ve güneş elektriği üretimi izleme sistemi bulunuyor. Birleşik Krallık'ta yürürlükte olan mevcut teşviklerle ortalama %12'lik yıllık geri dönüş oranıyla kendisini bu paneller karşılayabiliyor. Şirket geçen yıl yaptığı bir açıklamada yönetim binalarında ve mağazalarının çatılarında 700 bin güneş paneli kurulumu gerçekleştirdiğini ve 2020 yılına kadar gerçekleştireceği 1,5 milyar avroluk ek yatırımla bu tarihte elektrik ihtiyacının en azından yarısını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedeflediğini bildirmişti. Bununla birlikte şirket yakın zamanda yaptığı bir başka açıklamada yine sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde 2020 yılına kadar ürünlerinde tamamen geri dönüş sağlanmış plastik ve yenilenebilir malzemeler Kullanacağını bildirmişti. Bu adım sayesinde 2020 yılında 100 bin evin elektrik tüketimine denk şekilde yıllık 700 bin tonluk karbon emisyonunun önüne geçmeyi hedefliyor. Kazakistan ve Özbekistan arasında yer alan Aral Gölü gittikçe yok oluyor. NASA'nın yayınladığı fotoğraflarda 2000-2014 yılları arasında gölün ne hale geldiğini görmek mümkün. Bir zamanlar 68.000 km2 büyüklüğünde olan Aral Gölü, yüz ölçümüyle Asya'nın ikinci, dünyanın dördüncü büyük gölüydü. Fakat 60'lı yıllardan itibaren Sovyetler Birliği'nin göl suyunu sulama yapmak için kullanmaya başlamasıyla bugün gölden eser kalmadı. Gölün yıllar içindeki değişimine bakıldığında artık eski havzasının yalnızca %10'unda su kaldığı ve sularının 4 ayrı parçaya ayrıldığı görülüyor. Gölün yok olmasını bilim insanlarının neden gezegenin en büyük çevre felaketlerinden biri diye nitelendirdiğini anlamak mümkün. Fikir sahibi damakların 2011'den bu yana düzenlediği Lüfer Bayramı bu yıl 18-19 Ekim'de Kuzguncuk'ta gerçekleşiyor. İstanbul'un simgesi, yemek ve yaşam kültürünün vazgeçilmezi, Lüfer'i korumaya dair süren kampanyaların yine İstanbullu olmaya ve balığı sahiplenmeye yönelik bir bayram bu. Sakın kaçırmayın. Kuzguncuk gibi İstanbul'un belki de en az değişimden nasibini almış mahallesinde gerçekleşecek bu yılki Lüfer Bayramı'nda herkese hitap edecek birbirinden değerli konuşmacılar, yarışmalar ve en önemlisi İstanbul'u ve Lüfer'i seven herkesin bir araya geleceği renkli bir program var. Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgiyi taksim fikir sahibi damaklar adresinden ulaşabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.